Ve alaakbete lil muttakin. Bı salatu ve selamü alla səydına ve nəbîına ve şefiğina Muhammed. Ve alla aleyhi ve səxbihi ejmâin. Tağuz Lütfedin. Lütfedin. Lütfedin. Lütfedin. Lütfedin. Lütfedin. Lütfedin. Ve قال رسول الله صلى الله Ana seyidu valdi adam ve la fasr. Zikra Rasulullah fi ma قال ve nataqa habibullah aziz Çok aziz ve pek muhterem müslümanlar. Geçen dersimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Selam Hazretlerini biliyorsunuz Garı Hıra'da bıraktık. Cenab-ı Cebrail aleyhissalatu vesselam Efendimiz Peygamberi Zişan Efendimiz'e Garı Hıra'da geldiler. Ve kendisine Kur'an'ı Hakim'in beş ayetini getirdiler. <gülüyor> Esraînüzubillah Rab bismirabbikal lazii halak halak al insane min alaq ikra warabbukal akramul lazii kalem allama al ya'lam altibin 666 ayet ilahiyye oku diye başlıyor muhtemelen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 Kan pıhtısından evvela meni hali, sonra kan pıhtısı haline geliyor, sonra et haline geliyor, sonra kudret fırçasıyla beden tanzim ediliyor. Sonra söyledik. halkan ı Halik Hızul Celal ruh nefk ediyor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 Allemel el-insana yâlem O Rabbin Ekrem olan Rabbin adıyla Oku ya Muhammed Cenab-ı Hak tekrarlıyor Teykihit var teyit var teşdid var muhterem Müslümanlar evet. Muhterem Müminler Peygamberi Zişan Efendimiz Oku emrini alıp Kalemle talim hikmetini de telakki ettikten sonra Cenab-ı Cenabı Cibilden, Cibril'den Gar-ı yavaş yavaş biraz da ürpertiyle iniyor. Hani demiştik ya muhterem Müslümanlar Cebrail'i dehşetiyle heyeti asliyesiyle ilk defa görünce bayıldı. Hz. Cibril kucakladı kendini sıktı. Oku ya Muhammed diyordu. İkrat diyordu. Müşfik bir kardeşin bir kardeşi sıktığı gibi üç defa tekrar sıktığı Peygamber Efendimiz kendine geldi, cibri ile karşı karşıyalar, kalbinde ünsiyet meydana geldi tabii. Muhterem Müslümanlar, aşk eri Mevlana'nın burada bir nüktesi var. Ama ne Yüce Rabbim? Evet. Mevlana'mızın ruhani hayatından feyz almayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin inşallah Teala Cenabı Cebrail'i görünce Hazreti Muhammed bayıldı diyoruz ya Allah'ın Resulü ilk defa gördüğü için heybetinden bayıldı dedik ya. Cenabı Pir öyle diyor Mesnevide. Ahmet Erbi küşayet an pericelil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 ...Cebrail öyle bir bayılırdı ki ancak mahşerde ayılırdı diyor. Ya, ya, ya, ya, ya. Buna aşk mesleki derler. Hoca dedi ki... ...Ne diyecek hocam ben? <gülüyor> ben de hocayım. 48 senedir kürsüdeyim diyorum ya size...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 Resulü'nün şefaatine nail ve mazhar kıl ya Rabbi. Peygamber Efendimiz vahyi telakki ediyor. Garı cebeli nurdan ağır ağır iniyor. Hatice validemizin evine geliyor. Malzumuz Peygamber Efendimiz muhterem Müslümanlar tamam mı? Mevlana öyle diyor. Şerhi ışk. Er mendigüyen berdevam. ''Sat kıyamet bir güzelet bu anla tamam'' diyor. Eğer aşıkın ve aşkın şerhini söylemeye başlasam yüzlerce kıyamet kopar da aşkın şerhi gene bitmez diyor. Aşkın şerhi bu kadar azim de aşkın kendinden dağıldığı Hazreti Muhammed'in fazaili nasıl acaba? Murtem eminler.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 Tabii size birçok şeyleri okuyacağım da Sadece burada isterseniz Peygamber Efendimiz var Hıra'dan inerken Şeyh Galip Merhum'a bir orayı verelim geçelim isterseniz Osmanlı şairi Şeyh Galip Merhum'u ne diyor ''Hutben okunur minberi iklimi beka'da'' Bak bak mümin kardeşim Şeyh Galip ne diyor bak Hut, ''Hutben okunur minberi iklimi beka'da'' Hükmün tutulur mahkemeyi ruz cezada Gülban ki kudumun çalınır arş-ı huda'da Esma-i şerifin anılır arzu samada Sen Ahmed'i i Muhammedsin efendim Hak'tan bize devleti sermezsin efendim diyor Evet o kainatın efendisi olduğu gibi Bizim de nebi zişanımız seyyidimiz ve efendimizdir Ya Rabbi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 Muhammed'imizde bugün böyle bir şeyler olmuş, ne dersin ey amcazadem diye. Muhterem Müslümanlar, Zaten böyle bir şeyi şiddetle bekliyordu. Ya Hatice, ya Hatice seni müjdeliyorum. Allah'ın en yüce Resulüne, Hatemü'l-Enbiya'ya zevce oldum diyor.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 Hatice Vadimiz geldi, muhterem Müslümanlar. Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hadetlerine Verekatübnü Nevfel'in söylediğini aynen nakletti. Peygamber Efendimiz daha çok rahat tabii. Muhterem Müminler, Cenab-ı Cibril tekrar gelerek Estaizu billah Ya eyyuhel müddetthir Kum feendir Ve rabbeke fekebbir ve diye de ayat cenab-ı Cibril Allahu Zül celal ve kemal hazretlerinden sure-i Müddessir'in ilk ayatını getiriyor. Ey ridasına bürünen, risalet cübbesine bürünen Nebi-i Muhammed'in Muhammedim. Kalk ve insanlığı İlahi celal ve cehennem ateşinden korkut ve rabbiyi büyükle tekbir eyle. Muhterem Müslümanlar, Allahu Ekber. Evet, Allah'ın kulları hep beraber böyle diyoruz. Allahu Ekber. Allah. Peygamberi Zişan Efendimizin Rabbisinden telakki ettiği ilk emirlerin içerisinde kum, ridanı üzerinden çek, vazifen azim önün çok açık insanlık ve beşeriyet için ebedi lidersin ya Muhammed. Vazifen bütün insanlığı kurtarmanın derdi olacaktır. Kalk ve inzar etler. Müslümanlar, burada şöyle bir latifeyi ifade etmek isterim. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerine li hikmetin gum fe ebşir buyurulmuyor da kum fe enzir. Yani kalk ve müjdele ya Muhammed buyurmuyor Cenabı Hak. Kalk ve korkut, inzar eyle diye buyuruyor. Demek ki insan oğlu için inzar tepşirden evveldir. Evvela Allah'tan korkacak, sonra en büyük müjdeyi alacak. Konya'lılar duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Yani kalplerde evvela haşyetullah olacak kalplerde Allah korkusu olacak kalplerde mesuliyet duygusu olacak kalplerde ürperti olacak tamam mı bu haşyet ve ürpertinin içerisinde bütün evamiri ilahiye bir harfin yerine getirilecek ve bütün edilen şeylerden de şiddetle ve süratle kaçılacak bunu yaptı mı Bak mümin kardeşim bak. Hadisi kutsi ve kütsübe sitte hadisi en sağlam hadislerden biridir. Hadisi kutsi "Ve izzeti ve celali la ejmeu ala abdi khaufeyn ve la emnen. İza hafenî fi'd-dünya emnethu yevmel kıyama ve izâ emnenî fi'd-dünya ahhaftuhû yevmel kıyama Alemlerin Yüce Rabbi böyle buyuruyor, ''İzzin ve celalime yani zat-ı uluhiyyetime kasem ederim ki kulum üzerinde iki korkuyu ve iki emniyeti cem etmeyeceğim.'' Gençler, gençler, Allah'ın yiğit kulları, bilhassa ses sesleniyorum.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 bu gelişini Kur'an-ı Kerim şimdi Gar-ı indi. Hatice validemizin evinde Cibril tekrar geldi. Estaizu billah. Ya eyyuhel müddezzir. Gum feendir. Ve rabbeke fekebir dedi. Peygamberi Zişan Efendimiz doğruldular, Doğruldular. Risalet abasını üzerine aldılar. A'yı Celle'de ve enzir aşiretekel agrabin. Yakın akrabanı inzar ve onları irşatla işe başla Muhammedim. Peygamberimiz İshan Efendimiz bütün amcalarını ve yakın akrabasını Safa Tepesi üzerinde topladı muhteremimiler. Safa Tepesi üzerinde topladı. Orada herkes vardı amcaları, Cenabı Abbaslar, Hazreti Hamzeler, Ebu Talip'ler, Ebu Leheb'ler ve bugün ve, ve bütün kavmi Kureyş'in uluları ordalardı. Peygamber Efendimiz onların karşısına çıktılar bu ayetler nazil olunca ve enzir asiratekel akrabin. Ey benim yakınlarım, amcalarım, dayılarım, yakın akrabam Kureyş uluları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 Eşhedü en la ilahe billallah ve eşhedü enne Muhammedan abduhu ve resulü Muhterem Müslümanlar bir de Peygamberi Zişan Efendimiz 6-7 yaşlarında Kabe'yi muazzama tamir edildi Hacerül Esvet yerine konacak Mekke-i Mükerreme'de ve etrafında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 Herhalde diz kapağından yukarısı biraz göründü ki Peygamber Efendimiz'in, dehşetli bir kişi geldi ve entarimi aşağıya çekti diyor. Ürperdim diyor, <gülüyor> hala onu unutamam diyor. Muhterem Müslümanlar, ya, yeni yetişiş ve çocukluk halinde dahi Cenabı ı Halik-i fahri kainatın diz kapağından yukarısının görünmesini Mevla istemiyor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 koydular. Dört kabilenin reisi bu çadır bezinin, kaput bezinin dört ucundan tutsunlar. Dört kabile reisi çadır bezinin dört ucundan tuttular. Getirin bakayım yerine kadar. Tam Hacerü'l-Esved'in konacağı yere kadar dört kabile reisi beraber getirdiler. Nur yumalı elleriyle hacerül şöyle yerine yerleştire verdiler. Razı mısınız? Razıyız ya Muhammed. Allahu <Gülüyor>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 Cenab-ı Cibril, cebaillik parmağıyla şöyle bir çekiyor eski haline olur mu? <gülüyor> Müslümanlar, olur mu? <gülüyor> hey hey, alemlerin Yüce Yaratan'ı isteyince daha neler oldu ve neler. <gülüyor> Bu ameliyat bir de karı hırada oldu. Bu e ameliyat Peygamber Efendimiz'de üçüncü defa Miraç gecesinde oldu muhterem Müslümanlar. Hatırınızda kalsın. Peygamber Efendimiz'e 4-5 yaşında Benisaat kabilesinde bir ameliyat, ruhani, manevi ameliyat. İkincisi vahiy geldiğinde Garıhra'da, üçüncüsü Miraç'ta Allah'ın cemalini görmeye uluca edecek ya. O anda sadr Muhammed'i yine açılıyor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 Ya, ya Musa, ayağından nâleylini çıkar, sen mukaddes Tuva vadisindesin. Zatı akdesimizden vahiy telakki etmeye geldin. Hz. Musa aleyhisselama hıtab-ı izzet böyle. Ama Peygamber Efendimiz'e miras gecesinde alemlerin Rabbi böyle buyuruyor. Habibim nâleyninle gel ayağın tozuyla arşın şereflensin diyor. Biz bu Peygamberi Zişan'ın ümmetiyiz. Biz bu zatı Akdes'e, biz bu mübarek insana bezmi eleste aşık olmuşuz. Nur-u Muhammedi'nin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 Vallahi ahdimiz var. Necip Fazıl'la aynı neşedeyiz. Ona uymayan ölçü ne olursa olsun kıyamet sabahına kadar ayağımızın altında. Yüce Rabbim bizi Muhammed'in kutsi neşesiyle dolu kıl. Onun feyziyle feyziyab beyler, Onun... Onun nuruyla kalplerimize taze hayat ver. Evet, Nabi, Nabi Medine-i tam Kubbe-i Hadra'ya doğru bir gazelini yazdı muhterem Müslümanlar. Bir gazelini yazdı Osmanlı şairi. Sakın terki edepten... Kû'î muhbub-ı Hudadır bu. Nazargah-ı ilahidir. Makamı Mustafa'dır bu diye başlıyor. En sonunda muraatıyla Eyna Muraatı edeple gir Nabi bu dergaha. Metafu kutsiyandır bu sagahı evliyadır bu. Muraatı edep şartıyla gir Nabi bu dergaha. Metafu kutsiyandır bu sagahı embiyadır bu kalemini soktu ve gazeli cebine şöyle koydu muhterem Müslümanlar tam Medine-i Münevvere'ye şafak vakti girilecek mısful sonra bakıyor ki Ravza-i Mudahre'nin minare-i reisiyesinden baş müezzin efendi bu kasideyi okuyor minarede <pneumonia> Hz. İsa Aleyhisselam'a Hz. İsa Aleyhisselam'a Ya İsa son gelecek peygamberim Ahmet'im Muhammed'ime inan ve ümmetine de söyle sonra gelecek peygambere hepsi inansınlar önündeki notta muhterem Müslümanlar önündeki notta evet İmamı Kastelani'den ve de Ebu Naim İbni Asakir ve Hakim gibi hadis muharrici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 Mozuatın da hadislerin mozularını sayıyor. Belki lafzı varit değildir ama manası sabittir. Kainatın varlığının sebebi Hazreti Muhammed'in vücududur diyor. <gülüyor>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 o kitabını mutlaka bulunuz okuyunuz o ki o yüzden varız diyor koca üstad o ki o yüzden varız o biz zişan ki o yüzden varız Rabbim bizi dünyada sevgisiyle dolu kıl mahşerde sancağının altında ile cennette de saçağının altında komşu ile diye dua ediyoruz muhterem Müslümanlar söz sözü açıyor Müezzin efendi baş müezzin minareyi reisiyeden sakın terk-i edepten makamı Mustafa'dır bu. Nazargahı ilahidir. Sakın sakın terk-i edepten kûyi mahbûbu hudadır bu. Nazargahı ilahidir. Makamı Mustafa'dır bu. Okuyor, okuyor, okuyor. Develer menahaya indirilmiş. Nabi kuşul ediyor. Taze çamaşırlarını enterleri gi giyiyor ve Ravza-i Mudahara, mescidi Saadet'e koşuyor. Minarenin altında bekliyor muhterem Müslümanlar. Nasıl olur? Ben yazdım bunu, bir Allah'ım bilirim, bir Allah'ım bilirim, bir de ben bilirim. Minareden bu kasideyi nasıl okur buza? Mühim değil mi Müslümanlar? Ya, çok mühim. Müezzin Efendi kasideyi okuyor.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 müezzin efendi öyle diyor bu gece peygamber efendimi rüyada gördüm ümmetimden nabi geliyor <gülüyor> ya. ümmetimden na demek bana ümmetim dedi peygamber efendimiz öyle mi <gülüyor> ey vallahi öyle dedi müezzin efendi öyle diyor ey vallahi öyle dedi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 Evet muhterem Müslümanlar. Bedevi Arabi Peygamber Efendimizin önünde "Ya hayramen düfinet fit turbi ahumuhu fetaba min tibihinna lqa'u ve ekamu. fihi ve fihi ve O kabir ki Zat-ı vücudu mes'udu mübarekin metfundur. Orada iffet, orada haya, orada edep vardır. Böyle bir kabre yüz bin canım olsa feda olsun ya Resulallah. Arabi <gülüyor> bu dörtlüğü söyledi diyor orada seyreden büyüklerden zat. Bu dörtlüğü söyledi ağladı ve bu ay-i celleyi okudu diyor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 Bizi de Allah nezdinde bağışlanmamız için Ümmetliğe kabul et diye yalvarıyoruz hep beraber muhterem Müslümanlar <gülüyor> Şunu da söylüyorum Evet <gülüyor> Muhterem Müslümanlar Ya ya İtri İtri dedim de hani kaldı gene El benim damen senin ey rahmetellil alemin Şehretim isyan benim sen afile meşhursun dedi ya Sonraki beytir de şöyle diyor sensin ol şah ki Süleymanlar kapında murdur 18 bin aleme hükmetmeye memursun ya Allah diyor ya ya mutlaka şunu söyleyeceğim ve sözü kesiyorum müezzin kardeşlerim birkaç dakika inşallah müsaade ederler ezanımız okundu cemaatimiz beni bağışlar oldu mu İş. birkaç dakikacık Seyyid Ahmedi Rufai Hazretleri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 seçilmiş zirvelerden, şahikalardan Allah dostlarından biri Cenab-ı Hak şefaatine layık kılsın inşallah o evet. Muhterem Müslümanlar bunların mertebeleri Allah'a kul olmaktır. O kadar. <gülüyor> tamam mı? Bunların mertebeleri, ulviyetleri nereden geliyor? Allah'a kul olmaktan geliyor. Ya Rabbi bizi kul ümmet, peygamberine ümmet eyle diye dua ediyoruz. Evet Muhterem Müslümanlar Seyyid Ahmet-i Hazretleri yanında ile birkaç erbabı ilimle huzuru peygamberiye ziyarete geliyor gözyaşlarıyla salatu selamdan sonra şu kıtayı okuyor peygamber efendimizin ali ruhaniyetine dehalet aşk ve vecdiyle fihaletil bud ruhi kuntu ursülühe tıkaffülü arzu anni vehye naibeti yarabb yarabb Wa hadihi nabatul ashbah qad hadarat famd did yaminaka shaytaha biha shafati Said böyle dehalet ediyor. Muhterem müslümanlar. Bundan evvel bundan evvel ruhaniyetimi ruhumu gönderiyordum. Ayak bastığın yerlere dudak koyarak arzı ta'zim ediyordu Resulullah. Wa <Sessizlik> hadihi nabatul ashbah qad Peygamber'e yemin eke key tahza Şimdi cesedimle geldim. Ruh mahal ceset huzurundayım ya Resulallah. Şu mübarek ellerini uzat, öpmeden dönmeyeceğim. Muhteremimiler buraya not etmişim, buraya not etmişim. Yanındaki kişilerin de göreceği tecelli ve zuhur ile Peygamber Efendimiz mübarek kabrinden elini uzattı ve Seyyid Ahmet Refai Hazretleri o mübarek eli öptü diyor.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 Güneşten bir zerre, güneşten bir zerre okyanuslardan bir katre olarak o nebiye zîşanını anlatmaya çalışacağım. Efendiler güneşten bir zerre diyorum bakınız okyanuslardan bir katre olarak ona bir zîşanını anlatmaya çalışacağım. Hacı Veysel'de hocamın ruhaniyetini taziz ederim. Bir gün sohbetinde söylüyordu. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatından Mektubatın kenarında şarih almış, talikat yapmış. İmam-ı Rabbani Hindistan'da dergahında on binlerki müridanı karşısında Allah'ı zikrediyor, salatu selam okuyorlar. Peygamber Efendimiz yanında vüzerası ve hulafası olduğu halde kapıdan giriyor. Açıktan böyle İmam-ı görüyor. Açıktan geliyor. Ya Ahmet diyor. Ahmet-i far, Ahmet far, Faruk'i serhindi.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 Bugün geldim Rabbimin izniyle mahşerde yüz binler ümmetime şefaat beratını elimle yazacağım buyuruyorlar. Hocam olma diye oldu muhtemelen. Oldu, oldu. Çünkü Allah'ın büyük sevgilisi ve yegane dostu Ya Rabbi bizi zatına giden yolda Muhammed'e rafi kıl diye dua ediyor. O her şeye kadir. Üstadımın sözü gönlünüz alçak fakat himmetimiz ali himmetimiz yüksek olacak. Rabbimizden isterken en az cennetini cemalini habibinin aşk ve sevgisini isteyeceğiz inşallah teala. Tamam mı muhteremimiler? Bizi onun saadetiyle dünya dünya ve ahirette mesut kılsın. Ayetlere mana verecek diyeyim yine kaldı muhteremimiler. İnşallah gelecek cuma dersimizde ayetlere mana vermeye çalışacağız. Yüce Rabbimiz bizi bugün de, yarın da Muhammed'in saadetiyle mes'ud kılsam. Sallu ala Resulina Muhammed buyurun aşk ile kelimeyi şahadet. şehadet eşhedü illa ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü kelimeyi i tayyib-i mübarekesiyle çene kapamalar nasibi mukadder ile hakkı hak bilip hakkı ıttıbak Batılı batıl bülük batıldan işinab eyleyen zümre Salihine ilhak eyleye Amin. Şeriatı Garra-i Ahmediye-i Mesük ve itibalarımızı yevmen fevma müjdad ile Cennet vatanımız ve necip milletimizi belalar, musibetler, felaketler, facialar husus ile düşman istilasından masum ve mahfuz eyleye Amin. Bize ve bütün inanan kardeşlerimize cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyyesiyle iltifat ve ikram eyle. Sübhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil İzzete ve Selamun Aleyl Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.